Uzak Yol Kaptanı Emekli Baş Kılavuz Kaptan Sayın Bey hoş geldiniz programımıza Teşekkür ederim Teşekkür ederim Hürkan Bey Evet efendim bugün bu programda Sağolunuz çok teşekkürler ee, Programda Mehmet Nuray Aydınoğlu Hocam ve Argun Yum da var Hoş geldiniz Merhabalar Merhaba hocam. İyi Argun Yum. Merhabalar Evet şimdi bugün Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme Kitabı'nın e, üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Ve bu üçüncü programda İstanbul Boğazı ve Kanal İstanbul'un gemi geçişleri açısından değerlendirilmesi bölümünü konuşacağız Saim Oğuz Ülgen ile. E, bu bölümün yazarları e, konuğumuz Saim Oğuz Ülgen, Feramuz Aşkın ve Sedat Tenker. Çok kısaca Saim Bey'i tanıtmak istiyorum. 13 yıllık hizmetinin son 2 yılında yabancı bayraklı gemilerde zabitlik gemi kaptanlığı 1982-2011 yıllarında Türk Boğazları'nda ve Marmara Denizi limanlarında kılavuz kaptanlık, baş kılavuz kaptanlık yaptı. Türk Boğazları ile ilgili 1982-2011 yılları arası ulusal ve uluslararası çalışmalarda teknik uzmanlık görevlerini gerçekleştirdi. 2013 yılında da Türk Boğazları ile ilgili Baoturbam kısa isimli akademik bir merkez kurdu. Bu süre zarfında ilgili dört kitap, bir uluslararası katılım. 3 sempozyum düzenledi ve Türk Boğazları ile çalışmalarına 2019 yılından beri Unutsal Başkanlığı'nı yürüttüğü İTÜ Boğa'da devam etmektedir. Evet, Nuray Hocam sözü size devredebilir miyim? Tabii, teşekkür ederim. E, Sayın Bey programımıza katıldığın katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, şimdi ben... E, Konuya şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Ee, Kanal İstanbul'un e, görünürdeki gerekçesi e, İstanbul boğazındaki mevcut trafiğin yarattığı tehlikeler ve bu tehlikeleri gidermek veya azaltmak için ikinci bir e, su yolunun teşkili. Bu tabii görünür gerekçe e, çoğu insan benim de aralarımda bulunduğum çoğu kişi aslında gerçek gerekçenin başka olduğunu ama bundan başka bir gerekçe tabii öne sürlemeyeceği için Boğaz'daki trafik konusunun gerekçe olarak ileri sürüldüğünü biliyorum. Şimdi sizin değerli arkadaşlarınızla birlikte yazdığınız makalede benim görebildiğim kadar e, ana hatlarıyla iki, iki temel e, bölüm var. Bir tanesi hali hazırda İstanbul Boğazı'nın gemi geçişleri bakımından durumu ve e, tabi bunun bir takım eksiklikleri var. Bundan daha da bahsediyorsunuz ama e, makalenizin son kısmında ayrıntılı olarak alınacak ilave tedbirlerle e, mevcut mahsurların da eksikliklerin de giderilebileceğini ve İstanbul Boğazı'ndan çok daha güvenli gemi geçişlerinin daha kapasiteli olarak sağlanabileceğini ifade ediyorsunuz. Bu birinci konu. İkinci konu ise chat raporunda sözü edilen navigasyon simülasyonu çalışmasının ki bir Fransız şirket tarafından yapılmış, bu çalışmanın yetersizliği konusundaki uzman görüşlerinizi ifade ediyorsunuz. Ben böyle ikiye ayırdım. Herhalde siz de katılırsınız. Ben şimdi birinci konudan başlayalım diye düşünüyorum. Yani hali hazırda İstanbul Boğazı'nın gemi geçişleri bakımından durumu nedir ve ileride alınması gereken, ilahbet edirlerle e, bu durum nasıl geliştirilebilir iyileştirilebilir. Evet. Rabana mı geldi efendim? Evet. Peki. Evet. Peki. Öncelikle öncelikle teşekkür ederim Açık Radyoya aslında e, günümüzün değil ülkemizin zamanımızdaki vatandaşlarımızı ilgilendiren en önemli konulardan birini açık radyo vasıtasıyla altın saatler programında gündeme getirmenizden dolayı Sayın Gürkan Bey'e ve ekibine ve ayrıca Mehmet Nuray Hocamla Argun Yum hocalarıma çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi 2011 yılında ilk kamuoyu açıklaması yapılan ve ismi Kanal İstanbul olarak ifade edilen isminden dahi yanlışlıklarla gelen 2019 yılında da yoğun bir şekilde kamuoyunun gündemine oturan bir su yolundan bahsediyoruz. Halbuki dünya yerküremiz üzerinde su yolları iki şekilde oluşuyor. Birisi hepimizin dini inancımızın merkezi olan takdir ilahi yani Allah tarafından oluşturulan su yolları. Ki biz onlara genelde boğazlar diyoruz. Diğerleri de dünya Yer küremiz üzerinde yaşayan insanlar tarafından oluşturulan yani gerçekleştirilen su yolları. Bunlara da kanallar diyoruz. Takdir İlahi bize kendisini minnetle iade edeceğimiz atalarımızdan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yanındaki atalarımız ve dedilerimizin İstiklal Harbi ile gerçekleştirdiği ve hala hazırdaki Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları diyeceğimiz coğrafi sınırlarımızın içinde Allah tarafından gerçekleştirilmiş yer hareketleriyle oluşmuş iki tane boğazımız var. Birisi İstanbul Boğazı, birisi Çanakkale Boğazı. Bu iki boğaz altını çizerek ifade etmek istedim ki çok yanlış kullanılan terminolojilerle kamuoyuna da yanlış bilgi veriliyor. Bir uluslararası boğaz Değildir kesinlikle. Marmara Denizi ismiyle literatürde anılan iç denizimizi yani bizim evimizin biri kuzeydeki çıkış kapısı diğeri deki güneydeki çıkış kapısı diyebilirim. Bizim iç denizimizi açık denizlere bağlayan su yolları hiçbir zaman için uluslararası bir su yolu olmaz. Burası bizim uluslararası su yolumuzdur. İşte bu bu ulusal su yolumuzdan en önemlisi Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan veyahut Karadeniz'i İstanbul Boğazı, Marmara Denizi'miz ve Çanakkale Boğazımız ile açık denizlere bağlayan bir su yolumuz var. O da İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı'nın bir şekilde tarihten günümüze gelişteki oluşumunu değerlendirirsek zamanında zamanında tamamen Karadeniz'e akan nehirlerden bir nehir olduğu e, jeolojistler ve tarih bilim araştırmaları tarafından ifade ediliyor. Yani aynen Tuna Nehri gibi Kızılırmak, Don, Volga, Sakarya nehirleri gibi Karadeniz'e akan bir nehir. Ee, başlangıç noktaları Alipey Köyü ve Katane derileri olan ve kılınmalarıyla incelendiğinde de tamamen Karadeniz e akan bir nehir. Bu nehir geçmişteki yer hareketleriyle kendisini Marmara Denizi'nden ayıran Saray Burnu ile Salacak arasındaki ayırım bölgesinin yani yer yapısının ki e, hatırlarsanız Kamuoyunda da bizim iki tane tünelimiz var İstanbul bölgesinde birisi Marmaray tüp geçidi. Diğeri ise Avrasya Tüneli. Bakın isminden Tüp Geçit ifadesi. İşte o Tüp Geçiş yolunun inşa edildiği yerdeki yer yapısının ne diyeyim yumuşak yapıdan oluştuğunu bu bölgedeki Marmara Denizi'ni o zamanki nehirden ayıran o yapının zamanla çökmesiyle Marmara Denizi'nin Karadeniz'le ve İstanbul Boğazı'yla birleşmesi gerçekleşiyor. Dolayısıyla oradaki zemin yumuşak olduğu için o bölgeye 11 tane tüp, çelik tüp döşendi ve Marmaray tüp projesi gerçekleşti. Halihazırda zemininde özel betonlar basılarak inşa edilen bir bölge burası. Bu benim ihtisas alanım değil ama tarihte ve bilimsel yazıları okuyarak elde ettiğim bilgi. Sonuçta İstanbul Boğazı'na gelirsek burası bir doğal su yolu ama Türkiye'nin de bir ulusal su yolu. Dolayısıyla tarihte geriye gittiğimizde Osmanlı İmparatorluğu Gerçekleşmeden önce bu bölgede çeşitli deniz hareketleri gerçekleşmiş. Zamanla Orta Asya'dan bu bölgeye gelen atalarımız, denelerimiz sonuçta 1299 yılında başlayan bir tarihle ve 1453 yılında da hedefine ulaşan bir tarihle İstanbul'u fetheterek artık İstanbul Boğazı ve Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmişler. Ve buradaki her türlü deniz hareketi yani tekne diyelim denizcilik tabiriyle gemi diyelim her türlü denizdeki hareket tamamen Osmanlı İmparatorluğu devletinin müsaadesiyle gerçekleşir olmuş. Daha sonra e, her yükselişin bir de tabii düşüşü ol gerçekleşir. 1774 yılına kadar tamamen bir Türk olan Karadeniz ve bu bölgeye gitmenin de ancak padişah fermanıyla olabileceği bütün dünyaya kabul ettirilmiş. Lakin 74'ten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yavaş yavaş gücünü kaybetmesiyle tavizler verilmeye başlanmış ve uzatmak istemiyorum 1918 senesindeki 1. Dünya Harbi'nin sonu ile gerçekleşen sevr müdahalesiyle anlaşmasıyla bu bölge bu su yolu artık Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinden çıkmış ama teslim bayrağı çekilmemiş 1919 yılında başlayan istiklal savaşımız savaşımız ile istiklal mücadelemiz ile kurulan bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin atılan temelleriyle yeni bir mücadele başlamış ve 24 Temmuz 1924, 1923 tarihinde imzalanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Devleti'nin o zaman daha Cumhuriyet ilan edilmediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi Devleti'nin tüm dünya tarafından tanınmasına ve sınırlarının belirlenmesine kararlarının verildiği bir antlaşma ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devletinin tanınması gerçekleştirilmiş. Lakin o aşamada İstanbul hala işgal altındayken Türkiye'nin daha doğrusu o zamanki atalarımız hepsi nur içinde yatsın. Ben medyun Şükran'ım Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla beraber bizleri bugünlerde dahi ür ve demokratik olarak ülkemizde yaşatan atalarıma o günün şartlarında küçük bir taviz vermişler. Demişler ki o zamanki ismiyle Boğazlar olarak tanımlanan su yolunu uluslararası bir, Birleşmiş Milletler'e bağlı uluslararası bir komisyonun yönetmesi tavizini vermişler. Lakin o Hedeften de hiç sapmamışlar. O günün şartlarında öncelik Türkiye Büyük Millet Meclisi devletinin tanınması, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının belirlenmesi coğrafi olarak. Ama o zamanki şartlarda da bu su yoluyla ilgili yönetimde bir oy hakkı olan üyeyle Başkanı Türk ama diğer üyelerin tamamen Birinci Dünya Harbi'nin galip devletlerinden oluşan üyeler ve Birleşmiş Milletler'e bağlı bir komisyon tarafından yönetilmesi. Bunları biraz anlatmamın sebebi bugün neler olabiliyor onun değerlendirmesini yapabilmek için. Sonuçta Türkiye daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kurulmasıyla... Hedeflerine ulaşmak için birçok reformlar yapmış. Ekonomik reformlar, siyasi reformlar zamanının geldiğini stratejik olarak değerlendirerek çünkü 1936'lı yıllara geldiğimizde birinci dünya harbinde hesaplarını bitirmemiş olan emperyalist ülkeler tekrar birbirleriyle harvetme zeminine yaklaşmışlar İtalya Havaşistan'ı işgal etmiş Almanya Rur bölgesini silahlandırmaya başlamış sonunda 2. Dünya Harbi'nin ışıkları belirlemeye başlamış emareleri işte o anı değerlendiren o bizim ulu önderlerimiz birleşmiş milletlere gereken girişimleri yaparak siz dünya barışını sağlayamazken benim kalbimle bağlantılı olan aort damarımın barışını hiçbir şekilde sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla gelin bizim size 24 Temmuz daha doğrusu 24 Temmuz Lozan Anlaşması'ndan önce 14 Temmuz'da Boğazlar rejimine ilişkin sözleşmeyi imzalıyorlar. İşte bu Boğazlar rejimine ilişkin sözleşmeyi tekrar Masaya yatıralım diyorlar. Ve sonuçta büyük bir zaferle her ne kadar konuyu altını çizerek söylüyorum. Konuyu yeterince bilmeyen sözleşmenin ilgili maddelerinin ruhunu ve gerekçesini yeterince değerlendiremeyenler bu konuda da bazı eleştirilerde bulunuyorlar. Ama bunların hepsi yanlış değerlendirmeler ve bu de yanlış değerlendirmeleri yapanları da üzüntüyle karşılıyorum. Bugün ismi dahi yanlış kullanılan bir sözleşme var. Herkes Montre Sözleşmesi diyor. Ben çocuğuma Montre Sözleşmesi istediğim zaman çocuğum bana baba o nedir diye bir sualle karşılaşıyorum. Halbuki bu sözleşmenin ismi daha o zaman bizim... Bu su yolumuza çünkü boğazları ismi verilmediğinden dolayı boğazlar sözleşmesi olarak geçiyor. Herkese bu ee, konuda Sayın Sayın Bey bir araya girebilir miyim? Ee, vaktimiz çok dar ve o nedenle e, soruları yanıtlamaya başlasak çok isabet olur hemen, çünkü. Hemen hemen geliyorum. Ee... Onun için geldim. Onun için geldim. Lütfen. Çok uzun oldu. Kusura bakmayın. Ee, yanlış da anlamayın evet. ee, Türk Boğazları konusu gelince ve siz de evet. benim gibi 30 hatta 40 senenizi buraya verirseniz bir saatlik zamanın yetmesine imkan ve ihtimal yok. Muhakkak ee, muhakkak e ama işte program süremiz de bu kadar. <gülüyor> bunları anlatmamın sebebi Kanal İstanbul'un gerekçesini e sizinle bahsettiğiniz gibi e asli evet. bir gerekçe olmadığını vurgulamak için. Sonuçta, evet. sonuçta Türk Boğazları dediğimiz bu su yolu Karadeniz'den Akdeniz'e kadar olan bu su yolu şu anda tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hükümlanlık hakları içinde ve dilediği şekilde, dilediği şekilde seyir, can ve mal emniyetine yönelik tedbirleri alma hakkının olduğu bir su yolu. Çünkü bahsettiğim sözleşmeyle 20 Temmuz ki dünkü tarihte 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan bu sözleşmeyle mecliste kabul edilen ismi Boğazlar Sözleşmesi olan bu sözleşmeyle Uluslararası Komisyonun tüm yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devlet, devrediliyor. Bu yetkilerin içinde bu su yolunda yasal düzenleme yapma yetkisi de var. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha sonraki yıllarda ihtiyacı doğrultusunda her türlü yasal düzenlemeyi yapmış. İşte, Zaten yasal yasal tartışma da bu noktada değil, değil herhalde değil mi? Bu kanal İstanbul'la ilgili. Yani burada herhangi bir sorunumuz var mı? Şu anda e, bu şimdi, kanal şimdi e, olur, konusu hadi. Tamamen başka bir e, mecrada yürüyor gibi görünüyor. Kesinlikle dedim. Şimdi onu ifade edecektim. Bir kere Cumhuriyet evet. döneminde de o günün şartlarında bazı ihmaller olmuş. Ama evet. emniyete yönelik her türlü tedbir alınmış. Yalnız tüm kamuoyunda hatta bu konuyu kamuoyuna anlatmak isteyen akademisyenlerde dahi bence bir fobi var. Fobi var. Artık bu fobi kırılsın. Onun için biraz uzun anlattım, kusura bakmayın. Zaten bu anlatacaklarım biraz uzun oluyor ama konunun tam özü. Herhangi bir emniyet tedbirleri alındığı zaman acaba ismini hemen yanlış kullanarak bu Montreux'a aykırı mı, bu Montreux'a aykırı mı gibi bir hendikapla karşılaşıyoruz. Bir kere şunu söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası yasalara bağlı kalarak İstanbul Boğazı'nda veyahut Türk Boğazları'nda alacağı hiçbir emniyet tedbirine dünyada karşı çıkabilecek hiçbir uluslararası denizcilik örgütü yoktu. Bunun kanıtını biz 94 senesinde 1 Temmuz 1994 senesinde yürürlüğe koyduğumuz Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü'nün uygulamasında ve Ekim'deki deniz trafik ayırım düzenlerindeki onu uluslararası e, denizcilik örgütüne götürmek durumundaydık. Bunu dahi yanlış değerlendiriliyor. Sanki tüzüğümüz götürülmüş gibi. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nin yasası hiçbir şekilde yabancı bir platformda tartışılmaz. Yasamızın trafik Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni tüzüğümüzün Ekim'deki çizdiğimiz deniz şeritlerini götürdük. Bunu götürmek zorundayız. Çünkü bunu Uluslararası Denizcilik Örgütü dünyaya yayınlıyor. Ama bizim tüzüğümüzü değil. Sonuçta şu anda İstanbul Boğazı'nda emniyet tedbirleri bütün dünyadaki boğazlardaki emniyet tedbirlerinden daha yüksek değerde ve derecede uygulanıyor. Hatta burada daha da ileriye gittik. Emniyete yönelik olduğu için bütün dünya ülkeleri bunu kabul etti. Örneğin 150 metrenin üzerindeki sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tankerlere gece geçiş yasağı olduğu gibi kılavuz kaptanlı ve ramorkörlü geçiş ancak şartıyla geçiriyoruz. 200 metrenin üzerindeki hiçbir tankeri geçirmiyoruz. Ancak pardon gece geçirmiyoruz. Gündüz geçerken Kulavuz Kaptan ve Romörkör almayı tavsiye ediyoruz. 250 metrenin üzerindeki tankerlerle aynı uygulamayı yapıyoruz. 250 metrenin üzerindeki konteyner gemileriyle aynı uygulamayı yapıyoruz. Yani sonuçta o sözleşmenin ticaret gemileriyle ilgili maddesini çok yanlış yorumluyorlar ve ifade ediyorlar. Oradaki bayrağı ve yükü ne olursa olsun ticaret gemileri gece ve gündüz Türk boğazlarından geçer ifadesi hükmü emniyeti ihlal ederek geçer hükmü değildir. Ben hükümran devlet olarak kendi iç suyumda uluslararası yasalara bağlı kalarak her türlü emniyet tedbirini alırım ve bu bölgeden geçen ticaret gemileri de benim aldığım emniyet tedbirlerine uymak zorundadır. Bunları anlatmamın sebebi şuydu, ben Kanal İstanbul'un ne karşısındayım ne de yanındayım. Ama özellikle benim geçmişimdeki 82 senesinden günümüze kadar gelen Türk boğazları ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası oluşumun içinde ülkemizin hak ve menfaatlerini yeri geldiği zaman bireysel, yeri geldiği zaman heyet halinde, o heyetin içinde uzman bir denizci olarak müdafaa eden ve bugüne kadar da bu müdafamızda muvaffak olan grubun bir üyesi olarak, bir denizci olarak aklım almadığı için yani ilk duyduğumda İstanbul Boğazı'nda bir tehlike var. Bu tehlikeyi buradan uzaklaştıracağız. Gerekçesinin ve ifadesinin beni çok rahatsız ettiği için e demek ki yıllardır Türkiye Cumhuriyeti devleti buradaki emniyeti sağlayamamış hissine kapıldığımdan dolayı kamuoyunu aydınlatma gayesiyle bu bilgileri sunmak istedim. Tekrar altını çiziyorum. Trafiğin olduğu her yerde kaza olur. Bu kazanın sebebi hükümran veyahut e, kaide koyucu değildir. Muhakkak bu bölgeden geçen araçlarda deniz araçlarında veyahut yollarındaki eksikliklerden kaynaklanır. O zaman yapılacak olan nedir? Birkaç ilave emniyet tedbiriyle ve o emniyet tedbirinin masraflarını da o Riski getirenlerden tahsil etmek kaydıyla yoksa yüz milyar lira yüz milyarlarca lirayı harcayarak yeni bir kanal yaparak değil. Başlangıç olarak bunları ifade etmek istedim. Şimdi evet yani kısaca bir özet yapmak var. gerekirse şu anda İstanbul Boğazı'nda her türlü önlem ve güvenlik tedbiri alınmış vaziyette bu konuda çıkabilecek problemleri de Önleme gücüne sahibiz e, diye düşünüyorsunuz ve ifade ediyorsunuz. Şimdi efendim küçük bir e, ara verelim. Bir müzik parçası dinleyelim. Programımızın yarısına geldik çünkü. Ondan sonra ikinci bölümde sorularımızla devam edelim. Küçük bir önerim. Bundan sonraki programlarınızı lütfen iki saate çıkartırız. Ancak yeter. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Yo, yo, rica ederiz efendim. Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Saim Oğuz Ülgen. Uzak Yol Kaptanı, Emekli Başkılavuz Kaptan ve programda Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız Argun Yum ve ben Gürhan Ertür. üçümüz birlikteyiz. Evet, e, Saim Bey e, programın başında e, Nuray Hoca'nın sormuş olduğu e, sorudan devam edelim lütfen. Şimdi 2019 yılında hazırlanan chat raporuna baktığımızda tabii bizi ilgilendiren bölümü tamamen denizcilikle ilgili bölümü ve ek 25'te işletme navigasyonu simülasyon raporu olarak ifade edilmiş. Şimdi öncelikle hayretimi ve dikkatimi çeken bir konu ülkemizin ulusal yasaları var. Bu yasalardan birisi 15 Mart 2009 tarihli 27.170 sayılı resmi gazetede yayınlanan kıyı tesisi yapımı taleplerinin değerlendirmesine dair tebliğ. Bu tebliğ siz Türkiye Cumhuriyeti'nin karasuları içinde veya sınırları içinde bir kıyı, kıyı tesisi yapacaksanız ki kanalda bizim tarafımızdan yapılacağı için bir kıyı tesisi sayılır. Bu tebliğe bağlı kalmanız lazım. Bu tebliğde bu çalışmada e, kriter alınacak değerler ve yeterlikli üniversiteler belirtilmiş. Örneğin örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi 9 Eylül Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ve bu üniversitelerde tam donanımlı köklü üstü Simülatör laboratuvarları var. Bu üniversitelerimiz göz ardı ediliyor ve chat raporunu hazırlayan firma tarafından Fransa'daki bir firmaya Artella'nın ofisinde ki bu Artella e, kuruluşu chat raporunun hazırlanmasına mühendislik e, yönünden destek veriyor. Onların ofisindeki bilgisayarlarla bir simülasyon yapılıyor ve sonuçta da bizim set raporumuza bu 25 sayılı ek giriyor. Eki incelediğinizde inanın inanın bir denizci olarak ve yanlış anlaşılmasın mesleğimi icra ettiğim 30 yıl boyunca kılavuz kaptanlık yaptığım süre zarfında herhalde Sayısını unuttum. On binlerce gemiyi geçirmişimdir. Ama ortaya koydukları kriterlere baktığımda biraz hayret karşılaştım. Sebebi de ne? Örneğin kanalın dip genişliği 275 metre. Ve bu 275 metre genişliği olan kanaldan genişliği 50 metre civarında olan büyük tankerler geçecek. Yani 50 metrelik bir tankeri içeri koyduğunuz zaman sancak tarafında 110 metre, iskele tarafında 110 metre kalacak. Bu bölgedeki en ufak bir rüzgar hareketi veyahut serdümenin en ufak bir dümen kaçırması sonuçta tanker ya sancak duvara yaslar yani sağ duvara ya sol duvara yaslar diye düşünüyorum. İkincisi ki en önemlisi buradan su derinliği su derinliği kanalın derinliği 20-75 ifade olarak ifade ediliyor 20 metre 75 santim. Buradan geçecek en derin gemiyi de 17 metrelik tanker olarak ifade ediliyor. Dünya üzerinde dar su yollarına veyahut limanlara geliş bölgelerinde ilerleyen gemilerin altlarında kalabilecek emniyetli su derinlikleriyle ilgili bir uluslararası kuruluş var. Bundan inceleme yaparlar ve o limana mesela York Limanı'na girerken mesela bizim Aydarpaşa Limanı'na girerken veyahut Karadeniz'de yapılmış başka limanlara girerken sizin emniyet kriterlerinizi onlar belirlerler. Ve bu emniyet kriteri açık denizde sizin geminizin çektiği suyun %30'u kadar altında su varsa buna emniyetli su ifadesi kullanılır. Eğer ki bu su derinliği bunların altına düşmeye başladığı takdirde gittikçe riske girersiniz ve sığ suda seyreder olursunuz. Sonuçta 17 metre su çekimli tanker makine gücüyle ilerlediği zaman teknik olarak bu suyun içinde ilerlerken squat dediğimiz İngilizcesi, Türkçesi de çökme veyahut gömülme dediğimiz bir olayla karşılaşır. Bu nereden bakarsanız bir buçuk metrelin üzerindeki bir çökmeyle yani Durduğu zaman altında 3-75 metre su varken makine gücüyle ilerlediği zaman gömüleceği için nasıl arabanıza frene bastığınız zaman bir böyle bir haylanma hissederseniz gemilerde de bir çökme meydana gelir. Ve 1-75 metre civarında olan bu çekmeyle sizin geminizin su çekimi bir anda 18,5 metreye çıkar. Bu demektir ki altınızda artık çürük su var demektir. Bu çürük suda seyreden geminin emniyeti de diğer bütün emniyet kurallarını bırakalım tamamen emniyetsiz hale gelmiştir. Buradaki makinanızda yapacağınız gemi makinesiyle yapacağınız her manevra artık size yardımcı olamayacak demektir. Bu ifadeleri halk deyimi olarak kullanmak istiyorum ki kamuoyu tarafından anlaşılsın diye. Yani Fransa'nın bir şehrinde Artella isimli firmanın yapmış olduğu çalışmalarla çıkan sonuç bu. İşte bu kriterler biz denizcileri büyük oranda rahatsız ettiği için ülkemizde bunun çok çok daha e, emniyete yönelik ve bilimsel çalışmaları yapılma imkanı varken... Bunlar yapılmadığı için biz denizciler rahatsızlıklarımızı hem ülkemizin dev devlet hem de hükümet yöneticilerine aktararak bu konuların değerlendirmesini ve bu değerlendirmelere göre çalışmalarının yapılmasını istediğimiz için biz bu kitaba ve bu çalışmalara dahil olmak istedik. Peki bu, bu durumda efendim e, geminin altında çürük su kalırsa bu kaptanlar girmez bu kanala değil mi? Bir de e, şey e, kılavuzu alma sorunu da var. Yani yüksek rüzgar altında 6 bofor 8 bofor senenin %50'sinde böyle esintili bölgeler bunlara nasıl e, müdahale edilecek? Nasıl kılavuzlar gemilere çıkacak inecek o da anlaşılmıyor galiba raportan chatten. Raporu incelerseniz zaten yani bir denizcinin yani o kadar yani kelimeleri dahi bulmakta zorlanıyorum. Çünkü kimseyi incitmek istemiyorum. Ama bizim ülkemizin onlarca yıldır yetiştirdiği bu kadar nadide profesyonel denizci varken dünyadaki en büyük tankerleri yönetebilecek bilgi ve beceri de kaptanımız, mühendislerimiz varken ve bu bölgede ülkemizin sınırları içindeki üniversitelerimizde birçok denizcilikle ilgili fakülteler ve bilimsel çalışmalar yapabilecek kurumlar varken yurt dışına gidip bir Fransız firmasından böyle bir çalışmanın yapılması beni ziyadesiyle üzüyor ve İnanın, i̇nanın kahroluyorum. Demek ki biz bu ülkede yetişmemişiz ve biz bu ülkenin yetiştirdiği insanlar profesyoneller değilmişiz. Ben meslektaşlarımla konuştuğumda bir kere bir kılavuz Kaptan olarak o gemilere binmem ben. Ama ülkem geçirmek isterse yanlış anlamayın. Ülkemin menfaati için olacak her çalışmanın altına imza atarım ki benim geçmişim incelenirse bir tek örnek vereceğim dünyada büyük krize sebep olabilecek Türkiye Rusya ve Çin arasında büyük sorun olan Varyak gemisini makinası olmayan bir gemiyi Türk boğazlarından geçiren ekibin yönetiminde ben vardım başında ben vardım dolayısıyla risklerde ortaya çıkarız biz ve o riskleri de çok güzel bertaraf ederiz bizim ne Fransız'a ne başkalarına ihtiyacımız yok bu ülkemizde yetişmiş uzman Denizciler var ama yeter ki bizlere imkan sahipın Sa Bey edilirler. Sayın Bey anladığım anladığım kadarıyla sizin makalenizden e, Tamam yabancıya işi vermek işi ayrı bir problem ama yabancının kullandığı simülatör de e, yeter, siz... uluslararası kabul görmüş şartnamelerin kabul etmediği daha basit bir simülatör. Dolayısıyla gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtiyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey değil mi? Kesinlikle efendim. Ayrıca herkes kanalın içini düşünüyor. Ben müsaade ederseniz biraz da kanalın dışına çıkayım. Ee, aynı simülatörlük, daha doğrusu aynı chat raporundaki simülatörleri simülatörlerden elde edilen simülasyonlara baktığınızda inanılmaz hayretle karşılaşıyorsunuz. Örneğin İstanbul Boğazı'nda İstanbul Boğazı'nda akıntı şiddeti 6 mil saatin üzerine çıktığında biz kılavuzluk hizmetlerini durdururuz. Veyahut veyahut Marmara Denizi'nde ve Karadeniz'de gene 6 şiddetinde fırtına estiğinde ve dalgalar oluştuğunda kılavuzluk hizmetleri durdurulur bu gemilere çıkılmaz e Karadeniz Karadeniz herkes dünyanın en tehlikeli denizini Fransa'daki Biskay körfezi olarak düşünür halbuki Karadeniz özellikle karayel fırtınaları estiği zaman dünyanın en tehlikeli denizlerinden birisidir böyle bir fırtınada içerideki bir kılavuzluk istasyonundan hangi kılavuzluk motoruyla Kolos kaptan gemiye çıkacak ve dışarıdaki 4-5 metre dalgalarda bu kılavuzluk motoru inip çıkarken bizler şeytan çağrılığı denen çünkü biz evet şeytanca bir görevler yaparız. Şeytan çağrılığı denen apart şöyle düşünün. Apartmanın 9. katından aşağıya sallandırılan ip merdiveni düşünün. Gemilerin bordasında da böyle ip merdivenler sallanır, sallandırılır. Biz ipleri tutarız, basamaklara basarak yukarı çıkarız. Böyle bir şeyi hayal edebiliyor musunuz? Hayatta yaptım çünkü benim de can emniyetim var. Bu şartlarda, bu gemilere özellikle kış aylarında Karadeniz'de kılavuzluk hizmetinin verilebilmesi imkansız hale gelir. Ben simülasyon raporunu incelediğimde gemi kaptanı mümkün olduğu kadar yüksek süratle mendileklerin içine girecek mi kılavuz kaptan alacak deniyor raporda bu, bu tür ifadeler var Ya bunlar aklın alabileceği ifadeler değil inanıyorum ki bir uluslararası kaptana buradan Rusya'nın petrolünü taşıyan minerva şirketinin Yunanlı kaptanlarına bu ifadeler gösterilmiş olsa herhalde o kaptanlar ben bir daha bu bölgeye gelmek istemem ifadesini kullanırlar bunu söylerken bazen kamuoyunda yanlış anlaşılıyor. Sanki buna karşıymışız gibi. Ben şunu ifade edeyim. Biz gemi kaptanları ve kılavuz kaptanları için bir kaide vardır. Geminin etrafında yeterli manevra alanı varsa ve geminin altında da emniyetli seyredilebilecek bir su derinliği varsa biz gemi kaptanları Hangi boyutta olsa olsun o gemiyi o yerde limana yanaştırırız ve o su yolundan getiririz. Ama unutulmasın tekrar söylüyorum. Etrafında emniyetli manevra sahası varsa ve altında emniyetli su derinliği varsa. E, burada bunlar yok. yok. Cevabım bu. Teşekkür ederim. Evet, benim bir sorum var. Şimdi e, bu Kanal İstanbul'un gerekçelerinden biri de İstanbul Boğazı'ndaki e, trafiğin yoğunlaşması ve yıllar içinde artması. Fakat sonradan istatistiklere baktığımız zaman 2006'dan 2019'a kadar olan istatistik şu anda elimde. E, örneğin 2006 yılında 55 bin civarında gemi geçmiş. 2019'da ise bu sayı 14 bin adet azalarak 41 bine düşmüş. Ama aynı zamanda ton olarak bir hesaplama yapıldığında da artış var. Yani büyük gemiler devreye girmiş. Şimdi sonuç olarak boyu 200 metreden büyük gemilere baktığımız zaman 2006 yılında 3600 olan gemi sayısı 4400'e çıkmış 2019'da. Şimdi bu değişiklikler açısından baktığımızda sayıya bakıyoruz, gemi sayısına bakıyoruz. Düşme var. Aksine bir trafik yoğunluğu yok. Ama bir yandan da büyük gemiler söz konusu. Bunlar açısından baktığımız zaman İstanbul'a baktığımızda nasıl bir değerlendirme yaparsınız Sayın Bey? Efendim şimdi mevcut şartlardaki gemiler... İstanbul Boğazı'nda tehlike oluşturuyorsa ki İstanbul Boğazı'nın en dar yeri 698 metre, en geniş yeri 3600 metre su derinliği ise 30 metreden başlıyor 110 metreye kadar gidiyor şimdi böyle bir su yolunda emniyetsizlik var ifadesi kullanılıyor ama buna mukabil bu gemilerden bu, iki, bu gemiler tehlike oluşturuyor ifadesi var o zaman bu gemiler altında su derinliği 20-75 olan su kanalın derinliği 20-75 ve geçecek geminin derinliği de 17 metre iken bu gemiler buradan nasıl geçecek? İnanın ben bunu tartışmak dahi istemiyorum, aklım almıyor çünkü. Bu gemiler ya. nasıl zorlanır kanala girmeye efendim? Zorlanabilir mi? Kesinlikle bir kere dünya deniz ticareti deniz ticareti ticaret servisi vardır. Hiçbir gemiyi siz tekrar altını çiziyorum, emniyet kuralı olmaksızın, yani emniyet kriteri olmaksızın hiçbir şekilde zorlayamazsınız ki o emniyet kriteri de uluslararası kurallara bağlı, uluslararası kurallara ve uluslararası teknik kriterlere bağlı olması lazım. Burada bir kere uluslararası teknik kriterlere bağlı bir değerler yok. Uluslararası kurallarda deniz ticaretinin geçiş serbestliği vardır. Ama geçiş serbestliğisi de ben elimi kolumu sallaya sallaya yani serbest geçiş değildir. Bunlar dahi literatürde yanlış kullanılıyor. Geçiş emniyet kuralları Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasalarına ve kriterlerine bağlı kalınarak geçiş serbestliğisi tanınır ticaret genelinde. Şu anda Gemilerin beklemesinin sebebi Türkiye'nin koyduğu emniyet kurallarından dolayıdır. Örneğin 200 metrenin üzerindeki tankerler gece geçmiyor. Neden geçmiyor? Çünkü kazalara baktığımızda son büyük 3 projedik ölümlü ve çevre kirlilikli kaza 60'da olmuş gece saat 2.30'da. 79'da olmuş herkesin hatırladığı indipendanta saat 5.30'da. 94'te olmuş Nasya tanker kazası 22.30'da. Yani gecenin kö, gözü kördür. Bizim halk değişimizden gelen gece tehlike daha büyük olduğu için 13 Mart 1994'ten itibaren 200 metrenin üzerindeki hiçbir tanker İstanbul Boğazı'ndan geçmiyor. valiliğin talimatı daha sonra bakanlığın genelgesi haline getirildi. Ve bu kurala kimse itiraz etmiyor. Demek ki İstanbul Boğazı için bir kriter belirlenmiş. Benim bilimsel akademik çalışmalar içinde e, oluşturduğum heyetle geliştirdiğim bir proje vardı. Nasıl Panama kanalından geçen gemilere Panamax deniyorsa, Süveyş kanalından geçen gemilere Süveyş Max deniyorsa İstanbul Max ismiyle bizim dünyaya bir gemi modeli tanıtmamız lazım. Zaten kriteri belli 200 metrenin üzerindeki gemiler geçemiyorsa gece o zaman demek ki İstanbul Boğazı için emniyetli gemi boyutu 199.9 olarak 13 Mart 1994'ten beri uygulanıyor. Bunun, bunun teknik niteliklerini ki bizim Türk loydumuz bu konuda çalışma yapıyordu teknik spesifikasyonlarını İngilizce'yi kullanmak isterim zaten dilim dolanıyor. Teknik niteliklerini bizim ulusal Türkloylu Kuruluşumuz belirler ve diğer ulusal kuruluşlarımız diğer e, nitelik ve niceliklerini belirler. Bu şekilde gemilerin geçişini emniyet sağlanır. Sizin bahsettiğiniz 2006 yılındaki 55.000 geminin geçtiğinde İstanbul Boğazı'nda çift yönlü deniz trafiği vardı. 2019 yılında 41 bin geminin geçtiği dönemde İstanbul Boğazı'nda tek yönlü deniz trafiği var. Bu dahi bizim uluslararası yükümlülüklerimizle tartışılan bir konu. Çünkü biz 94 yılında Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne deniz trafik ayırım düzenlerimizi götürdüğümüzde biz İstanbul Boğazı'nda dünyada uluslararası kabul görmüş, Denizde çatışmayı önleme tüzüğünün veya yabancısı Koldrek denen denizde çatışmayı önleme kurallarının 10. kuralını uygulayacağımızı beyan ettik. Bu 10. kuralda da şu vardır. Biz dar su yollarında gidiş ve geliş şeritlerini belirlersiniz ve bu şeritlere uygularsınız. Biz 94'ten 2005 yılına kadar yani Marmaray Türk Geçit Projesi'ne kadar biz çift yönlü trafiği uyguladık ve zamanında 55 bin gemiyi dahi geçirdik. Ama maalesef maalesef 2005 yılından sonra Marmaray projesi dolayısıyla bizim ulusal bir projemiz ve gerekliliğimiz olduğu için o zaman tek yönlü trafik uyguluyorduk. Çünkü Marmaray tüplerini yerleştirirken daracık yerlerden gemileri geçiriyorduk ve o şekilde hala Uygulamaya devam ediliyor. Yani bence gemilerin beklemelerine bizim hatalı uygulamamız sebep oluyor diyerek bağlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Efendim biz size çok teşekkür ederiz. Sağ olun Saim Bey. Ee, ve e, sizinle bu İstanbul Boğazı ve Kanal İstanbul'un gemi geçişleri açısından değerlendirilmesi bölümünü de ele almış olduk. Ee, sağ olun, var olun. Ve e, diğer e, tabii ki bu e, makaleye katkıda bulunan Feramuz Aşkın ve Sedat Teker beylere de e, çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, e, bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Saim Oğuz Ülgen idi. Uzak yol kaptanı, emekli başkılavuz kaptan ve kendisiyle Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme Kitabı'nın ilgili ilk bölümünü ele aldık. Bu kitap İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından biri olan Kültür aşe tarafından basıldı ve şu anda satışla internetten de ulaşmak mümkün 500 küsur sayfalık 20 rapordan 20 ayrı rapordan oluşan bir kitap. Evet gelecek hafta yeni bir altı saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.